Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mesuman Ulgar Özeski. Herkese günaydın. Kamil Abbasoğlu'nun kampanyasıyla başlıyoruz bugün programa. Diyor ki Bursa şu anda Türkiye'nin en pahalı ulaşımını kullanıyor. Verilen ücretler karşılığında yapılan hizmet de yeterli değil. Ve bu durumdan halk gerçekten şikayetçi. Kısacası bu durumun değiştirilmesini ve halkın mağduriyetinin artık giderilmesini talep ediyoruz diyor. Abbasoğlu toplu taşımaya yönelik Bursa'da başlamış pek çok kampanyadan bir tanesi. Sina Yayı'nın kampanyasıyla devam ediyoruz programa. Diyor ki kendisi ülkemizde artık alkol kullanmak o kadar zor ve kötü bir eylem haline getirildi ki önce reklamlar kesildi ardından gece 10 yasa şimdi ise gece 1 yasa. Devlet hem en çok vergiyi alkolden alıyor hem de içenlere her türlü zorluğu çıkartıyor. Böyle giderse tamamen yasaklanacak alkol kullanımı kafe ve restoranlar artık gece 1'e kadar hizmet verebiliyor sadece gece 1'den sonra kapamaları gerekiyor ve bütün eğlence yarım kalıyor. Bursa'nın pilot bölge olduğunu öğrendim ve bu yavaş yavaş bütün ülkede geçerli olacak bunun kaldırılmasını ve bu saati kafe ve restoranların kendilerinin belirlemelerini istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum diyor yayın bu kampanyasında özellikle kişilerin kendi seçimlerine yönelik gitgide artan baskılara karşı başlatmış bu kampanyasını. Sivas'tan o gün törenin kampanyasına kulak verelim. Şimdi de Sivas'ın köklü bir tarihe sahip ve başarılı okulu olan Selçuk Anadolu Lisesi'nde tarihi taş binasındaki Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir" sözleri rahatsızlık gerekçesiyle kaldırıldı. Son zamanlarda Atatürk ve Türk toplumunun tarihine yeterince saygısızlık yapıldı ve bu okulumuzun alet olmasını istemiyoruz buna. Bu sözleri okulumuzun binasına tekrardan görmek istiyoruz. Ve bunun için desteklerinizi bekliyoruz diyor Törer. Batman'dan Doğan Tanrıverdi'nin kampanyasıyla sürüyor programımız. 1995-2013 yılları arasında yönetmelikte geçtiği şekilde öğretmenlerin rutin alan değişikliği yapıldı. Biz öğretmenler de bunu yönetmeliğe ve her yıl yapılan alan değişikliğine dayanarak kendimizi daha faydalı görebileceğimiz, ilgi ve yeteneğimizin üst düzeyde olduğu bir başka branşa geçmek üzere İkinci bir üniversite okuduk. Dört yıl boyunca maddi ve manevi birçok fedakarlıklarla okuyup başarılı olduğumuz ve diplomayı aldığımız sene bize alan değişikliğinin yapılamayacağı söylendi. Yönetmeliğimizde yeri olmasına rağmen ve ikinci üniversite diploması alarak bu alan değişikliği bir hak iken Milli Eğitim Bakanlığı üç yıldır bu değişikliği yapmamakta ısrar ediyor. Öğretmen verimliliğinin artması ve gözümüzün aydınlığı çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bu problemin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne ve bu konuda ısrarcı olmak üzere hepinizden destek bekliyoruz diyor Tanrıverdi öğretmenlerin bu sorununa dikkat çekiyor kendisi. Zeynep Özdemir'in atama bekleyen yine eğitimle ilgili bir kampanyası var. Atamalar zaten en çok kampanya açılan konulardan bir tanesi. Fransızca öğretmenliğine bu sefer kendisi dikkat çekmiş birçok üniversitenin eğitim bölümlerinde okutulmakta olan Fransızca öğretmenliği bölümden mezun. Birçok kişi mezun olduktan sonra bazı atamalarda hiç kadro olmadığı için bazı atamalardaysa kadro ile sınırlı kaldığından kendi mesleklerini yapamayıp başka alanlarda iş bulmaya çalışıyorlar. Umutsuz, mutsuz, değersiz hissediyorlar. Bizim de sesimiz diyorsun Biz de en az 200 kadro istiyoruz. Ortaokuldan itibaren ikinci yabancı dil dersleri verilmeli. Okul müdürleri ya da öğretmenler, öğrencilere o dilin öğretmeni yok. Okulumuzda o dersi seçemezsin dememeli. Yapılandırmacı eğitim sistemine geçen ve birçok olumlu projeleri imza atan Milli Eğitim Bakanlığı mutlu başarılı bireyler için bu duruma bir çözüm getirmesi herhalde çok zor olması gerek. Lütfen ne olacak ki demeyin. Sadece bir dakikanızı ayırıp bir imza atın destek olun kadro verilmediği için atanamayan Fransızca mezunları yakınınız için daha da ileride çocuklarınız ve çocuklarınız için bir imzada sen at, diyor Özdemir bu kampanyasında. Ankara'dan Şafak Öztürk'ün kampanyasına kulak veriyoruz şimdilik de 22 Haziran 2016 tarihinde Ertem Şener ve Atilla Taş arasında sosyal bir ağda yaşanan gerginlikte Ertem Şener hakaret aracı olarak kadınları kullanmıştır. Bu tartışmada Ertem Şener, Atila Taş denen soytarı öyle her yerde engellemekle olmuyor. Elbette bir gün karşılaşırız karı gibi kaçma sakın ifadesini kullanmıştır. Bu kampanya yoluyla kadınlara hakaret edilmesini protesto ediyor ve yetkilileri gereğinin yapılması hususunda göreve davet ediyoruz diyor Öztürk. Dolayısıyla toplum tarafından bilinen kişilerin ne gibi Kelimeler sarf ettiklerine dikkat etmeleri ve toplumada örnek olmaları gerekiyor. Kerim Adnan denizde İstanbul trafiğindeki motorların durumuna dikkat çekmiş. Küçük bir araç olması nedeniyle sıkışık trafikte emniyet şeritlerini ve düzensiz bir şekilde araçlarını arasında kullanarak seyreden motosikletlerin başta İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin konuya gösterecekleri hassasiyet vasıtasıyla Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi en sol şeritle ikinci şerit arasında bir boşluk bırakılarak oradan seyretmelerinin sağlanması motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirerek mal, can ve zaman kaybını önleyecektir diyor Deniz. Gerçekten motosikletler çok daha verimli ve hızlı taşıma araçları olarak kullanılabilecekken ülkemizde maalesef yapısal nedenler dolayı da bu araç yeterince fazla kullanılamıyor. Son olarak Avustralya'ya uzanıyoruz. Nick Baxter ülkede gittikçe yok olmaya başlayan çiftçiliğe dikkat çekiyor kampanyasında. Avustralya'da market zincirlerinin hemen hepsinin yurt dışından getirdikleri ürünleri sattığına dikkat çekmiş Baxter. Bu durumun yerel çiftçilerin ürünlerinin satılamaması veya para kazanamaması olayını doğurduğunu belirtiyor. Birçok çiftliğin kapandığını ve birçok kişinin işsiz kaldığını belirtmiş kendisi. Bunun için hükümetin yerli üreticilerden alımı teşvik etmesi gerektiğini belirtiyor. Kampanyada kısa sürede 65.000 aşkın kişi tarafından imzalanmış. Türkiye'de de aynı şekilde yerel üreticileri desteklemek için yerel pazarları kullanmak ve yakınımızdaki yerel pazarlardan doğrudan çiftçinin pazara getirdiği ürünlerden satın almakta büyük fayda var. Bunun dışında goodfortrust.org gibi sitelerde de doğrudan üreticilerin hem organik hem de doğaya ve insana zarar vermeden ürettiği ürünleri de aynı şekilde almak e, mümkün. Dolayısıyla böyle kampanyalar bu tip alanların ve alternatif ekonominin güçlenmesini sağlayan önemli araçlardan bir tanesi. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere hem ülkemizden hem de Avustralya'dan derlediğimiz bireysel hak arayışlarından hayvan haklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz...